İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu ve n-istayinuhu ve n-istaqfiru, ve n-agozuhu Allah min şurur anfusina ve min seyaati ağımalina. Men yehdhi Allah, fala muzdllala, men yudll, fala hadiyla. Ve şehdul Allah, ilah illa Allah, wahdahu, la shari'ika. Ve şehdul anna ala ve Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bugün 16 Ekim 2010 Cumartesi El-Akidetul Vasit'i Yaşarhi derslerimizin Yeni seri El-Akidetul Vasit'i Yaşarhi derslerimizin İkinci dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Geçen hafta gerçi gösterdik bu hafta bir daha gösterelim Okuttuğumuz kitap Okuttuğumuz kitap e, İkinci baskısı yapılan El-Akidetul Vasit'i Guraba yanından çıktı e, kitabın e, ilk baskıdan önce, yani ilk baskıdan e, hangi yönde daha iyi onlardan falan bahsettik geçen haftaki derste. Bu hafta da kısa tekrar edecek olursak, bir kere öncelikle puntoları büyüdü kitabın, daha kolay okunuyor. Harfleri küçüktü, çok küçüktü. Geçen kitapta zorluk çekiliyordu okunmakta. Bu birincisi. İkincisi kitap ciltli oldu. Karton kapak değil, ciltli yapıldı. İlk baskıdan farkı olarak. Üçüncüsü, bazı ter, bu en önemli nokta. Bazı tercüme hataları düzeltildi. Bu baskıda. Dördüncüsü, e, dipnotlarda bazı mesela müellifin tahric edemediği hadisler vardı. Sonraki baskıda o hadisleri belirtiyor burada. O sonraki baskı dediğimiz dördüncü baskı Arapçasında. O itibar alınarak... İlk baskıda bulunmayan hadisler bu baskıda mevcut vesaire vesaire daha e, yine e, tabi şunu da anlatalım mesela şu ilk 50 sayfası falan Akıtlı Vasiye'nin orijinali Arapça-Türkçe Arapça-Türkçe şeklinde karşılıklı metni aslı basıldı sonra ilerleyen sayfalarda ne yapıyor kitaba başlamış oluyor muhakkikin sözleriyle. <gülüyor> evet anlatacağımız bunlar. Şimdi okuyalım. Geçen hafta nerede kaldık? <gülüyor> <gülüyor> Akhir sen buraya gelsen bir zahmet. Burada şey var. Mikrofon var. Sesin gitsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiye ba'da. Şeyhül İslam İbn Teymiye. Nesebi ve doğumu. Adı Ahmet olan İbn Teymiye'nin babasından itibaren geriye doğru atalarının adı şöyledir. Abdul Halim, Abdul Halim, Abdullah Abdullah El-Gıdır, Muhammed El-Gıdır, Ali, Abdullah Muhammed El-Gıdır, el el Muhammed El-Gıdır sonra Muhammed El-Gıdır. Muhammed İbn El-Gıdır. Yok mu? Muhammed İbn El-Gıdır sonra Ali İbnü Ali, İbnü Ali. Sonra İbn Abdullah Ali. değil, İbn Abdullah. İbn Abdullah, evet. İbn Abdullah Taymiyye, İbn İbnü Taymiyye el-Harrani. İbnü Taymiyye el-Harrani. Eyva. Taymiyye lakabı ile ilgili olarak şöyle denilmiştir. Onun beşinci dedesi olan Muhammed bin el-Hıdır Tayme yolu üzerinden hacca gitmişti. Orada küçük bir kız çocuğu görmüştü. Geri döndüğünde ise hanımının bir kız doğurmuş olduğunu da görünce Tebuk yakınlarındaki bir belde olan Teyma'ya nispetle Ey Teymiye, Ey Teymiye diye seslenince Ona bu lakap verilmiş oldu. Evet buradan almış diyorlar, evet. i̇bn Neccar dedi ki Bize maddelediğine göre dedelerinden Muhammed'i Annesi Teymiye diye adlandırırdı. Teymiye ise vaize bir kadın olup Daha sonra ona nispet edildi Ve onun adıyla tanının oldu. i̇bn Hadi İbn-i Abdülhadi, evet, İbn Abdülhadi, Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyye'nin talebesidir. Evet. İbn-i 661 yılının Rabi'l-Evvel ayının 10'u Pazartesi günü Şam topraklarından sayılan Harranda dünyaya geldi. Şeyhül İslam, Takı Yuddin'in lakabıyla anıldığı künyesi Ebu'l-Abbas'tır. Şeyhül İslam lakabının anlamıyla ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaların en güzeli Müslüman olarak yaşlanmış Şeyh, ihtiyar olmuş kişi demektir. O, bu lakabıyla daha önce geçmiş, benzerlerinden farklı bir özelliğe sahip olduğu ve bu hususta esenliğe kavuşacağı belirtilen müjde vaadini elli etmiş gibidir. Her kimin Müslüman olarak bir saçı ağrırsa, bu onun için kıyamet gününde bir nur olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi, İmam Ahmet ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis, ceyyid ve kaviy bir isnaflıdır. Ayrıca, bakınız, Sayhul Camii. Diğer bir açıklamaya göre, Şeyh, avamın örfünde dayanak ve destek olan kişi, yani Yüce Allah'tan sonra her türlü sıkıntıda başvurdukları kişi demektir. Diğer bir açıklamaya göre, o kendi yakınlarının yolundan gitmekle Şeyhul İslam'dır. Yani gençlerin kötü ve cahilce davranışlarından kurtulmuş kimsedir. O e, her kim e, İslam'da saçı ağrırsa hadisinin takricini bir de okusana. E, sahih bir hadis olup İmam Ahmet, Tirmizi ve bunu Hı. Hamr bin Abse'den rivayet etmişlerdir. İbn-i Kefi tefsirinde hadisin çeşitli senetlerini kaydettikten sonra bunlar ceyyid ve kaviy-i demektedir. Ayrıca, bakınız, Sahihul Cami. Evet. Bir diğer açıklamaya göre, o kendi yakınlarının yolundan gitmek de Şeyhul İslam'dır. Yani gençlerin kötü ve cahilce davranışlarından kurtulmuş kimsedir. O, farz ve nafile bütün amellerinde sünnete uygun hareket eden bir kişi demektir. Bu hususta çeşitli açıklamalar için bakınız. er raddul Bu isimlendirme eskiden beri kullanılmıştır. Er-Raddu'l-Vafir limen kale bi'en nebne teymiyete kafir. İbn-i Teymiyye kafirdir diyenlere reddiyedir. Bu kitabın aslı. zamanda İbn-i Teymiyye tekfir edenler oldu ve bu kişi de ne yaptı? Bunlara reddiye yazık. Kitabın asmı Erredul Waafir. Limen Kala bi enne Nabi Teimiye te Kafir. İbn Teymiye, kafir diyenlere geniş bir reddiye babında. Evet. Bu isimlendirme eskiden beri kullanılmıştır. Bunu İmam es İmam Ahmed bin Hanbel ve başkaları da kullanmıştır. Erredul Waafir. Ailesi. Ailesi olan Teimiye hanedanı harramda köklü bir ailedir. İlme ve dine bağlılıklarıyla ünlüdür. Dedesi Ebu'l-Berekat Din Hanbeli imamlarının büyüklerindendir. Şevkani'nin Neylül-Evtar adlı ile... Neilül evtarı biliyorsunuz herhalde İmam Şevkani'nin. Duydunuz mu? Neylül-Evtar içerisinde bir sürü hadisin şerhi bulundu. Özellikle ahkem hadisleri, yani fıkılla alakalı hadisleri. Ne yapıyor Şeyhul İslam İbn-i dedesi derliyor. Sonra İmam Şevkani geliyor. İmam Şevkani onu şerh ediyor ve is is ismini Neylül Evtar koyuyor kitabın ismini. E, i̇lmi güzel bir kitap. Faydalı bir kitap. Bahsettiği bu. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> El Şevkani'nin Neylül Evtar adıyla şerh ettiği El Muntaka Min Akbari Mustafa adlı Evet. El Muntaka Min Akbari Mustafa işte Şeyhul İslam Ümit dedesinin ne yaptığı telif ettiği bir eser. Ne yapıyor Burada fıkıhla alakalı hadisleri burada toparlıyor. Sonra Neylül, e, Neylül Eftar ismi adı altında İmam Şefkani şerh ediyor bu kitaba. Hadisleri şerh ediyor. Evet. Bu eser onun tehliflerinden biridir. Babası Abdul Halim Ebul Mehasin babasından sonra Meşiyat, meşiyat makamını üstlenmiş ve Ebul Abbas ile Ebu Muhammed adındaki oğullarına ilim öğretmiştir. Kardeşi Ebu Muhammed Şerefettin ...hambeli mezhebinde fıkhi açıdan ileri bir seviyeye ulaşmıştı hocaları. Öğrencisi i̇bn Abdülhadi şöyle demektedir. Kendilerinden ilim dinleyip bellediği hocaları iki yüzden fazladır. i̇bn Abdülhadi subhanallah yani acayip bir adam. Yani Şeyhul İslam i̇bn Teymi'nin talebelerinden alim bir insan. Kendisinde birçok eseri bulunmakta. Bu i̇bn Teymi hakkında en çok bilgi veren insanlar arasında yer almakta bu kişi. Çok büyük bir alim. Evet i̇bn Abdülhadi el ukud duriye En ünlüleri şunlardır Bir, Durriye Durriye, durriye. En ünlüleri şunlardır 1. Şemsuddin Ebu Muhammed Abdurrahman i̇bn Kudame el-Maktisi 682 Hicri yılında vefat etmiştir 2. Emid-i Ebu'l Yemen Abdus Samet bin Asakir Ed-Dumeşki el-Şafiyah Asakir dil Asakir Asakir, Ed-Dimeşki, 686 Hicri yılında vefat etmiştir. 3- Şemsuddin, Ebu Abdullah Muhammed bin Abdülkavii, bin, Be bin Bedran, El Merdavi. Hicri 703 yılında vefat etmiştir. Öğrencileri, Şeyhul İslam i̇bn Temiye köklü bir ekolün temsilcisidir. Onun hayatta olduğu dönemde pek çok alim bu ekolun öğrenciliğini yapmış, günümüze kadar onun pek çok eseri vasıtasıyla da hala bu öğele mensup olup öğrenciliğini yapanların varlığı sürmektedir. Öğrencilerinin meşhurlarının bazıları şunlardır. Şemsuddin İbni Hadi 744 Hicri yılında vefat etmiştir. Şemsuddin Elzehebi Hicri 748 yılında vefat etmiştir. Şemsuddin İbni Kayyum Elcevziye Hicri 751 yılında vefat etmiştir. Şemsuddin İbn-i el Furu ve El-Adabuş Şerriye adlı eserin müellifi. Hicri 763 yılında vefat etmiştir. Ünlü tefsirin müellifi i̇mad İbn-i Kefir Hicri 774 yılında vefat etmiştir. Medhebi. Bizim i̇bn Kesir biliyorsun Murat abicim. i̇bn Kesir'i biliyorsun. O da talebelerindendir Şeyhul İslam'a ve temiyenin. Yani. İmam Zehbi de i̇bn Kesir, İmam Zehebi'yi biliyorsun. Bir de i̇bn Kesir var. Kesir Tefsirci. He, i̇kisi de talebesidir. İbn-i Kayy'im zaten maruf. Tabi i̇bn Kayy'im maruf zaten. Evet. Medhebi. Hanbeli Medhebi'ne mansup, mensup olarak yetişti. Daha sonra Ezzehebi'nin sözünü ettiği şu noktaya ulaştı. Şu ana kadar pek çok yıldan bu yana muayyen bir medhebe bağlı olmadan Aksine delile dayalı olan görüşe göre fetva vermektedir. Katıksız sünnetin ve selef yolunun zaferi için çalışmıştır. Bu yolun lehine birçok delil, önerme ve daha önce başkasının göstermediği hususları delil olarak kendisi ortaya koymuş, öncekilerin ve sonrakilerin kullanmaktan çekindikleri ifade ve sözleri kendisi cesaretle dile getirmiştir. Erreddül Vafir Akidesi Akidesinin ne olduğunu Bizzat kendisi yazmış olduğu şu kasideyle bize söylemektedir. Ey mezhebimi ve soran kişi, doğru yolu bulmak için soru sorana doğru yolda gitmek yeksan edilsin. Sözünü tahkik ederek söyleyen, bundan yan çizmeyen ve değiştirmeyenin sözüne kulak ver. Bütün ashabı sevmek benim yolumdur. Bu sevgiyle onlara yakın olmayı, Allah'a yakın olmaya bir vesile yol sayarım. Her birinizin çok açık kadri ve fazileti vardır. Fakat... Her birinin çok açık kadri ve vardır. Fakat aralarından es en faziletlidir. Kur'an hakkında ayetlerinde... Niye geçenleri bunları söylerim. söylüyor? akide es en faziletlidir. Şialarla saflarını ayırmak için. Şimdi bir sürü şey söyleyecek. Birileriyle ne yapacak? Saflarını ayırt edecek. Evet. Kur'an hakkında ayetlerinde geçenleri söylerim. O kadimdir. Yani ne yaparım? Ayetlerinde yani teşbihe kaçmam, tatil etmem. Anlatabiliyor muyum? Bak isim sıfatta tam bahsetti bu sefer. Evet. O kadimdir, Böylece dikkat edin. Tamam mı? Evet. O kadimdir, Allah tarafından indirilmiştir. İlahi sıfata dair bütün ayetleri ilk nakledildiği şekilde hak olarak kabul ederim. Bunun mesuliyetini de bu nakli yapanlara havale ederim ve bu hususta her türlü tahayyüle karşı onu korurum. Kur'an'ı bir kenara itip de söylediği söze El-Ahtal dedi ki ...diye getiren ne çirkin iş yapmış olur? Bundan neyi kastediyor? Mesela sen e, isim sıfatlarda ne yapıyorsun? Deliller getiriyorsun. Mesela birisi Taas suresi 5. ayet... Ar ar Rahman arşi istiva etmiştir. Tamam? Rahman arşi istiva etmiştir. Ne diyorlar bunlar istivaya? İstila etmişler. Diyorlar ki istilanın da... ...istivanın da istila manasına geldiğine dair... ...bizim elimizde Arap şiirlerinden delil var. Nedir o? Ahtal. Ahtalı getiriyorlar. Şimdi Arap şiiri tamam. Arap dilinde hüccettir. Ahtalı getiriyorlar. Ahtal Hristiyan birisi. Onun şiirini, Allah'ın istivasını anlamaya delil getiriyorlar. Ha, Bu batıl bir meni hiç mi değil? Sen Hristiyan bir insanın şiirini aslan getirebilirsin. E, cahiliyeden önce müşrik bir insanın şiirini delil getirebilirsin. E, çünkü neden? Zaten Kur'an indirilmeden önce zaten bu Arapça vardı. Bunlar nasıl kullanıyorlardı Arap dilini? Kur'an'da Arap dili olarak inmiş. E, durum böyle olunca Şeyhülislam burada şuna vurgu yapıyor. Yani hani bu kadar bizim ehli sünnet alimlerimiz mevcut, Arap dili edebiyatında e, son noktalara varmış kişiler mevcut ve bunlar bunu reddediyorlar İstivanü Sılağman'a gel Siz de ahtal'a muhtaç kalıyorsunuz bir Hristiyan'a. Ispatlamak için hakediniz. O yüzden burada ahtalın ismini veriyor. Ve e, ilginçtir ahtalın bir tane divanı var, bir divan yazıyor. Orada Ahtal'ın divanında da bu şiir mevcut değil. Ahtal'a nispeti bile şüpheli. Evet okuyalım şimdi orayı bir daha. Kur'an'ı bir kenara itip de söylediği söze El Ahtal dedi ki diye delil getiren ne çirkin iş yapmış olur. Evet El Ahtal dedi ki diye delil getiren. Müminler Rablerini hak olarak göreceklerdir. Bir zaman önce birileriyle bu istiva mevzusunu konuşmuştuk biz onlara tebliğ yapıyoruz. Onlar bize tebliğ yapıyor tabi. Yani adam en sona hakikaten aktarın şiirini getirdi yani. Maruf yani. Evet. Müminler Rablerini hak olarak göreceklerdir. O keyfiyetsiz olarak hadiste belirtildiği üzere semaya iner. Mizanı ve kendisinden... Bakın keyfiyetsiz olarak semaya iner. Bunlar gerçi gelecek ama Şeyhul İslam İbni Teymiye'den orada ee, oraya da bir not al. Keşke orada ne olsaydı parantez içinde keyfiyetsiz değil. Allah keyfiyetle iner. Allah Subhanahu ve teala'nın bütün yaptıklarının bir keyfiyeti vardır. Ama keyfiyeti bize meçhul. Keyfiyetsizden kastı Şeyhul İslam'ın. Çünkü diğer eserlerinde bunu anlatıyor. Akla. Keyfiyetinden Keyfiyetsiz yani bizim açımızdan bir keyfiyeti ne? Malum değil. Ama Allah azze ve celle'nin keyfiyeti var. Her varlığın bir keyfiyeti vardır. Allah Subhanahu ve teala'nın yaptıklarının da keyfiiyeti vardır. Burada keyifsiz şekilde yani teklifsiz şekilde demektir. Keyiflendirmeksizin bizim açımızdan keyiflendirmeksizin şey. ama keyfiyeti var mı? Evet. Var. Orayı şimdi biraz geriye al oku. Müminler Rablerini hak olarak göreceklerdir. Hı. O keyiflendirilmek sizin, nasıl bilinmek bilinmeksizin semaya iner. Evet. Asılda ne yazıyordu? Keyiflendirilmeksizin mi? O keyfiyetsiz olarak... Keyfiyetsiz parantez içinde parantez içinde derken keyiflendirilmeksizin bizim açımızdan. Diye parantez içine alınabilir orası. Tamam mı? Evet. Mizanı ve kendisinden içim susuzluğumu gidereceğimi ümit ettiğim havz Kevser'i ikrar ve kabul ederim. Aynı şekilde cehennemin üstünde uzatılacak sıratı da muvahhid olanlar kurtulacak, diğerleri ise terk edileceklerdir. Evet. Cehennem ateşine bedbaht olan bir kimse ilahi hikmet dereyi girecektir. Takva sahibi olan kişi de aynı şekilde cennete girecektir. Canlı ve aklı başında herkesin kabrinde ameli kendisiyle birlikte olacak ve ona kabirde soru sorulacaktır. İşte Şafii'nin de, Malik'in de, Ebu Halibel'in de, sonra da Ahmet'in de rahimavullahu teâlâ nakledilen akidesi budur. Eğer onların izcilikleri yola uyarsan, Ilahi tevfik'e ufike mashar olusun. Eğer bir bir yol ortaya koyarsan, kimse senin bu yolunu dayanak kabul etmez. Cila ul fi Muhaakemeti Ahmedeyn. Eserleri. Eserleri hakkında Azhebinin şunları söylemektedir. İmam Azhebi şunları söylemektedir. Şeyhül İslam Takyüddin Ebu Abbas Ahmed ibn Temiyenin telif ettiği eserleri topladım. Bunların bin esere varlıklarını tespit ettim. Daha sonra onun başka eserlerini de gördüm. Bakınız, Erreddül Vafir. Vay be, bin tane. <gülüyor> evet. Değerli öğrencisi İbn-i Kayyum El-Cevziye. Şöyle bir kısa yapıyorlar. Diyorlar ki, İmam-ı ile Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin yazdıkları eserleri kendi yaşadıkları güne vursan, bölsen sayfa olarak yani mümkün görünmüyor. Hani şu kadar gün yaşamış, şu kadar gün yaşadıysa Kitapları da şu kadar sayfa yapıyor, gün başına şu kadar sayfa düşüyor şeklinde yani akıl almıyor yani çok müthiş bir şey yani. Bir sayfa var mı? Bak bir insan 20 sayfa yazı yazması günde çok dehşet bir şeydir bu kadar ilimle beraber. Ne okuyacaksın sen? Nasıl ezberleyeceksin? Ayda her ay kütüphane kitabı ezberinden tekrar eden bir insan. Bir ne kadar vakit ayıracak? E, Tabi. Hep avzasından yazıyor. Tabi. Evet. Değerli öğrencisi İbnül Kayyım el-Cevziye onun tehlif ettiği eserler hakkında bir kitap yazmıştır. Esma-ı Muellefati İbn-ül adını verdiği ve Bende de ül Hüsuni... İslam'ın 200'den fazla eseri var. 200'den fazla eseri var bende. Ve benim şu anda elimde olanlar %10'u değildir yani Allah-u Alem. Yani düşünün. Evet. İbn-ül el-Cevziye Esma-ı Muallafatî, i̇bn Teymiyye adını verdiği ve Salahuddin El-Müneccid'in tahkik ettiği bu eser Beyrut, Darül Kutubil, Cerdiye'de basılmıştır. Tasnif, ibare, düzenleme, taksim ve izah açısından oldukça yetkindir Bu hususa onun hasmı olan i̇bn Zemelkani bile tanıklık etmiştir. Er-Reddül-Vafir. İbn-ül İbranice ve konuşurdu. Evet. Evrakun mecmuatun min hayati şeyhul İslam. Bunun şu sözlerinden anlamaktayız. İbranice lafızlar bir dereceye kadar Arapça lafızlara yaklaşmaktadır. Nitekim isimler büyük iştikak noktasında birbirine oldukça yaklaşmaktadır. Ben kitap ehli arasında Müslüman olmuş bir takım kimselerden Tevrat'ın İbranice lafızlarını dinledim. Her iki dilin birbirine oldukça yakın olduklarını gördüm. Öyle ki sonunda sırf Arapça bilgime dayanarak Onların İbranice konuşmalarının bir çoğunu anlar oldum. Nakdül mantık. Ahlaki nitelikleri ve yaratılışı. Ahlaki nitelikleri Nakdül bir mantık Şeyhül İslami ve önemli bir eseridir. Evet. Ahlaki nitelikleri ve yaratılışı. Ahlaki niteliklerinden biri de cömert oluşuydu. Bu onun fıtri bir özelliğiydi. Cömertlik için kendini zorlamazdı. Yiğitti, zahitti. Daha hızlı okuyabilirsin. Evet. evet. Hiçbir şekilde dünyaya bağlı değildi. Harama düşme korkusuyla pek çok mübahı terk ederdi. Yaratılışı beyaz denli saç ve sakalları siyahtı. Ağırmış saçları azdı. Saçları kulaklarının yumuşaklarına kadar ulaşırdı. Bazı, Gözleri, ca bazı cahil miskinler sakalsız olduğunu söylerler İbn-i Bunların hepsi batıl. Evet. Gözleri adeta konuşan iki dil gibiydi. Orta boylu, omuzları geniş, yüksek sesli, fasih hızla okuyan bir kişiydi. Sertleştiği olurdu ama hilm özelliğiyle o sertliğini bastırabiliyordu. İbn-i Hacer, Ed-derurul Kamile, Ed-durerul Kamile, El-zehebiden naklen. Evet. Cihadı. Müellif, Allah ona rahmet etsin, hem diliyle, hem kalebiyle, hem de eliyle cihad etmiştir. Tatarlara karşı savaşmış ve Müslümanları onlara karşı harekete geçirmeye çalışmıştır. Hicri 702 yılında, Şekhap vakasında ön saplarda çarpışmış, Merç es günü diye bilinen çarpışmada onlara karşı savaş göstererek yerinden ayrılmamıştı. Tatarların, hükümdarı Kazan'ın huzuruna giderek, Onunla hazır bulunanları dehşete tutacak şekilde cesaretle konuşmuştur. Müslüman toprakları Tatarlara teslim etme noktasına gelen Mısır Sultanı'nı da tehdit etmiştir. Alimlerin onun hakkındaki sözleri... Şimdi tabi biz dikkat ederseniz pek bir şey anlatmıyoruz burada. Bizim bugünkü dersimizdeki, de, dersimizdeki amacımız bu mukaddime kısmını tamamıyla bitirip önümüzdeki ders kitaba giriş yapmak. Önümüzdeki dersin itibaren inşallah mevzuları işleyeceğiz. Şu an sadece muhakkik yani bu kitabı tahkik eden kim? Sakkaf tahkik eden Şeyh Sakkaf'ın söylediklerine kulak asıyoruz burada, dinliyoruz. Genel bir malumat ediliyoruz. Şeyhul İslam hakkında, kitap hakkında vesaire. Önümüzdeki dersin itibaren inşallah konular başlayacak. Evet. Alimlerin, Alimlerin hakkında övgüsü. Hakkında evet. Bu değerli imamın hakkını verebilmek ve garazkarların şüphelerini reddetmek için sözü biraz uzattım. Arkadaş ve öğrencilerinden çok, onun düşmanları ve onun seviyesinde olan alimler Şeyhul İslam'dan övgüyle söz etmişlerdir. Hatta İbn-i Nasiruddin Eddimeşki, ondan övgüyle söz eden çağdaşlarından 80'den fazla alim saymış ve bu usta dair ünlü kitabı Erreddül Vafir adlı eserini yazmıştır. Bu eserde 841, Hicri 841 yılında ölen ve İbn-i Teymiye hakkında İslam diyen bir kimsenin kafir olacağını iddia eden El-Ala El-Bukhari'nin Muhammed bin Muhammed El-Acemi'nin görüşlerini reddetmektedir. İşte bu eserden hem i̇bn Temiyen'in Teymiye'nin hem de müellif İbn Nasuruddin'in çağdaşı olan en ünlü alimlerinin bir takım sözlerini seçtim. Bizzat ona öğrencilik etmiş olan İbnül Kayyim el cevziye İbn Kesir ve İbn İbn Abdülhadi gibi öğrencilerinin ona dair övgü dolu sözlerini ayrıca kaydetmedim, kaydetmedim. Çünkü bunlar pek çok ve bilinen şeylerdir. Ondan hayırla söz edip ve öven ve onu öven ve Müslümanlar arasındaki konumunu açığa çıkaranların bazıları şunlardır. 1. Uyunu'l Eser ''Uyûnul eter fil megâzi ve şemaili ve siyer'' adlı eserin müellifi olan i̇bn Seyyidin Naz, Hicri 734. Onun hakkında şunları söylemektedir. Ben onu bütün ilimlerde pay sahibi gördüm. Sünnete dair neredeyse bütün rivayetleri ezberlemişti. Tefsire dair söz söylediğinde bu ben işin sancığına yüklenmiş olduğu görülürdü. Fukh'a dair fetva verdiğinde en ileri noktaya ulaşmış olduğu, hadise dair konuştuğunda hadif ilim ve rivayetinde oldukça zehil olduğu, medhep ve fırkalar hakkında konuştuğunda bu hususta ondan daha geniş bilgi sahibi kimsenin olmadığı ve bu hususların onun ilerisinde bir kimse tarafından idrak edilmediği anlaşılırdı. Kısacası bütün ilim dallarında akranlarından ileriydi. Onu gören hiçbir göz onun benzerini görmemiştir. Hatta kendisi bile kendisi gibisini görmüş değildir. 2. <gülüyor> Siyer-u alamin nubelanın müellifi Şemsüddin el-Zehebi Hicri 748 Dedi ki, o, o bile kendi gibisini görmemiştir. Kendisinden önce birisi geçmemiştir demiyor çünkü bu yanlış anlaşılır. Kendisi gibisini görmemiştir. Hakikaten de görmemiştir. Yaşadığı kimi görecek? Dönemde, Tabii yaşadığı dönemde kimi görecek? Kendisinden iyi. Hatta öyle bir alim ki diyor ki ben hayatım boyunca bana Sibaveyhi okutacak bir insan aradım. Sibavey Arapça'da son noktalardandır. Bulamadım diyor. Bana birini okutacak birini. En sonunda kendim okumaya başladım. İlk ciltte 40 tane hata buldum diyor. <gülüyor> evet. Ezzebi dedi ki... O benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söyleme, söylemesinden çok daha büyüktür Eğer Hacerül bulunduğu rukun ile bakın şimdi Evet o biraz o benim gibi bir kimsenin onun niteliklerine dair söz söylemesinden çok daha büyüktür Eğer Kabeede Hacerül Esved'in bulunduğu rukun ile makam İbrahim arasında bana yemin ettirilecek olsa hiç şüphesiz benim gözüm onun gibisini görmemiştir diye yemin ederim Allah'a yemin ederim, bizzat kendisi bile ilim bakımından kendi benzerini görmüş değildir. Bir başka yerde de Ezzevi'l şunları söylemektedir. Henüz bu var ermeden. Kur'an ve fıkkı okudu, tartıştı, delilleriyle görüşlerini ortaya koydu. 20 yaşlarındayken ilim ve tesirde olduğu için ileri dereceye ulaştı. Fetva verdi ve ders okuttu. Pek çok eser yazdı. Daha hocaları hayattayken büyük alimleri arasında sayılır oldu. Develere yük olacak kadar büyük eserler yazdı. Bu sırada onun yazdığı eserler belki 4000 bin defter, belki de daha fazla tutar. Cuma günlerinde seneler boyunca herhangi bir kitaba başvurmaya gerek görmeden Yüce Allah'ın kitabını tefsir etti. Fışkıran bir zekaydı. Pek çok hadis dinlemiştir. Kendilerinden ilim öğrendiği hocalarının sayısı 200 aşkındır. Tefsire dair bilgisi en ileri noktadadır. Hadis, hadis rabileri, rical ilmi ve hadisin sayı olup olmadığına dair bilgisine hiçbir kimse ulaşamaz. Fıkıh nakli dört mezhep imamının da ötesinde ashab ve tabiinin görüşleri konusunda eşsizdir. Müşkül ben... ayetlerin tefsiri diye Türkçe'ye çevrildiği bir kitabı okuyan bir insan ki gerçi Türkçe'de bu anlaşılmaz, zordur, çok zordur bu kitap. Ee, bunu okuyan bunun Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin tefsirdeki kadrını bilir yani. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi ama tabi Türkçe okunduğu zaman anlaşılmaz. Arap da anlamaz. Temel olması lazım. Tefsirde iyi bir temelin at. Çok iyi bir temelin olması lazım o kitabı anlaman için. O kitabı okuyan Şeyhul İslam Ümür kadrinin ne olduğunu anlar. Tefsirde. Evet. Medehe ve fırkalara dair usul ve kelama dair bilgisi Bugün okurduğum. bile bizim günümüzdeki birçok müfessir hala hayretler içinde yani. Onun tefsir hakkındaki bilgisini o kitabı okurken ve ona benzer tefsir hakkında, ayetler hakkında, ki tefsirini okurken ayetler içinde kalıyorlar. Yani Şeyhülislam çok güçlü istinbata sahip idi. Çok güçlü istinbata idi. Evet. Mezhep, fırkalar, usul ve kelama dair bilgisi hususunda onun seviyesinde bir kimse bilmiyorum. Dine dair geniş bir bilgisi vardı. Arapçası oldukça güçlüydü. Tarih ve siyere dair bilgisi şaşırtıcı derecedeydi. Kahramanlık Cihat ve ise nitelendirilemeyecek kadar, anlatılamayacak kadar ileriydi. Örnek gösterilecek derecede çok cömertti. Yemek ve içme konusunda az ile yetinen ve kanaat sahibi bir kimseydi. Bizim tam zıttımız yani. Evet. 3. Tabakatü Şafiyye el-Kubra adlı eserin müellifi, Tacuddin'in babası Takuyuddin es-Subki rahimahullah şunları söylemektedir. ''Akli ve şer'i ilimlerdeki geniş bilgisi, üstün kadri, kaynayıp çoşan denize andıran ileri zekası ve içtihatıyla bütün bu alanlarda anlatılamayacak kadar ileri dereceye ulaşmıştı.'' Dedikten sonra şunları söylemektedir. ''Bana göre o bütün bunlardan daha büyük, daha üstündür. Bununla birlikte Yüce Allah ona zürt, vera, dindarlık, hakka yardımcı olmak ve hakkı yerine getirmek gibi özellikleri vermişti. Bütün bunları da yalnızca Allah için yapardı. Bu hususta Selebi Salihi'nin izlediği yolu izlerdi. Bu konuda çok büyük bir pay sahibiydi.'' Bu dönemde hatta uzun dönemlerden beri onun benzeri görülmüş değildir. 4. <gülüyor> Muhammed Akıcığım, bin... maşallah senin okuman güzel ya. İyi maşallah. Devam. Muhammed bin Abdülber eş-Şafii es-Subkî de Hicri 777 şunları söylemektedir. İbn Temiye, cahil bir kimseyle yanlış kanaat ve görüşlere sahip olandan bir kimseden başkası buz etmez. Cahil olan ne söylediğini bilmez. Yanlış kanaat sahibini ise sahip olduğu yanlış kanaat onu bilip tanıdıktan sonra bile hakkı söylemekten alıkoyar. 5. Hasımlarından biri olan Kemaluddin İbn-i Ezzemelkali Eşrafi Hicri 727'de Şeyhul İslam İbn-i Teymiy hakkında şunları söylemektedir. Herhangi bir hicri, hayır, hicri kaç? 727'de dediğin zaman vefat etmiştir demediğin zaman sanki bu lafı o tarihte söylemiş gibi olur vefat etmiştir de sonra devam ettim. Tamam. Hasımlarından biri olan Kemaluddin İbn Ez-Zemalkani eş-Şafii Hicri 1220'de vefat edip Şeyhul İslam İbn Teymiyye hakkında şunları söylemektedir. Herhangi bir ilim dalına dair kendisine soru sorulacak olursa onu öğren ve onu dinleyen bir kimse onun bu ilim dalından başka bir şey bilmediğini zanneder. Mi? Evet, tefsiri duyan bir insan zannediyormuş ki ondan başka bir şey bilmiyor. yani artık o kadar uzmanlaşmış ki onda hani ancak bu kadar e, anca başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen tefsirde bu kadar uzmanlaşabilir. E, mantığıyla yaklaşmış mevzusu. Hadis dinleyen de zannediyormuş ki bu hadisten başka hiçbir şey bilmiyor. Hani artık o kadar konuşuyor ki demek ki bu hayatını hadis ilmine vermiş ki bu kadar çok biliyor, evet. zannediyormuş. Evet. Ayrıca bu ilmi kimsenin de bu seviyede bilmediğine hükmederdi. Diğer mezheplere mensup fıkıhıççılar onunla birlikte oturduklarında kendi mezhepleriyle ilgilenip evet. daha dört, önceden... Dört mezhepte uzmandı. Zaten o yüzden selef alimlerimiz ne diyor bizi? Fıkıhta ihtilafı bilmeyen he? alimlerin ihtilafını bilmeyen fıkhın kokusunu alamaz. İhtilafı bilmeyen bir insan fıkhın kokusunu alamaz. Fakir olamaz. Bu insana fetva da sorulmaz zaten. Evet. Fetva da sorulması caiz değildir aslen. İstisnalar harcası. Evet. Diğer mezheplere mensup fıkıhçılar onunla birlikte ortadıklarında kendi mezhepleriyle ilgili olarak daha önceden bilmedikleri şeyleri ondan öğrenirlerdi. Herhangi bir kimseyle tartışıp da hasmı tarafından susturulduğu bilinmemektedir. Herhangi bir ilim, ister şer'i ilimler, ister diğer ilimler olsun, hakkında söz söyledi mi mutlaka o ilim dalının uzmanlarından ve o ilmi bilmekle tanınanlardan üstün olduğu ortaya çıkardı. 500 yıldan bu yana ondan daha ileri derecede hadis kısmetmiş hıfız etmiş kimse görülmüş değildir. 6. Maliki ve sonraları Eşrafi mezhebine mensup. İbn-i Dakik el-İd. Hicri 702 yılında vefat edip. Onun hakkında şöyle demektedir. İbn-i ile... Ne dedi? Ne dedi? Bir daha oraya söyle. Son 500 yıl. 500 yıldan bu yana, ondan daha ileri derecede hadis hıpsetmiş kimse görülmüş değildir. Evet. Buhar'dan Yer... beri mi diyor yani? Ee, beri? Mi diyor. O 500 yılı... Allahu alem. İşte o yüzden tekrarlattım. Kastını bilmiyorum. Altı. Maliki ve sonraları Şafii mezhebine mensup. Tabi bugün birisi yetişmekte. Belki geçer. Hıfz'da. Şeyhülislam. İslam. <gülüyor> Bakalım şu an 33 yaşında kütübü siteyi senetleriyle biliyor. Ve kütübü siteden başka neler biliyor şu an bilmiyorum. Şeyh at Abdulaziz Abdülaziz Merzuk İbni at -Tarifi. Bakalım. Yani zamanımızın büyük şeyhul İslamlarından olacak inşallah. Evet. İbnüd i Dakik el-Eyid Hicri 702 yılında vefa edip onun hakkında şöyle demektedir. İbn-i ile bir araya geldiğinde bütün ilimlerin onun gözü önünde bulunduğunu, bu ilimlerden istediğini alıp istediğini bırakan bir kişi olduğunu gördüm. Yedi. Aslen işbilyeli Dimeşk olan ve Hicri 738 yılında vefat eden Elbirzali, Ebu Muhammed, El Kasım i̇bn Muhammed, İbn-i Teymiye hakkında şunları söylemektedir. <gülüyor> Hiçbir hususta arkasından yetişilemeyecek bir imamdı. İştahat mertebesine ulaşmış ve müştehitlerin şartları kendisine toplanmıştı. Teftirden söz ettiğinde aşırı derecedeki ezberleri, güzel sunuşu, her bir görüşe tercih, zayıflık ve çürütmek gibi layık olduğu hükmü vermesi ve her bir ilme derinlemesine vakıf olması insanları hayrede düşürürdü. Huzurunda bulunanlar onun bu haline şaşırırlardı. Bununla birlikte o zürt, ibadet, yüce Allah'a yönelme ve dünya es esbabından uzak durup insanları yüce Allah'a davet etmeye de kendini bütünlüğüyle vermiş bir kimseydi. 8. Şafii mesebine mensup, Dimashkli ve Teshihul Kelam adlı eserin sahibi Ebu haccac El Mızdi de Hicri 740 yılında vadedi. Şeyhül İslam Ibn Taymiyya hakkında şunları söylemektedir: Onun benzerini görmedim. Kendisi de kendi benzerini görmüş değildir. Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti hakkında ondan daha bilgisini, her ikisine ondan daha bağlı olanı görmüş değilim. Bir seferinde de şöyle demiştir. Bunların bu hiç birisi Şeyhülislam'ın Türkçe kitaplarını okuyarak anlaşılmaz. Hiçbirisi birisi Şeyhülislam'ın kadrını anlatmaz. Kendi kitaplarından hiç birisiyle Şeyhülislam'ın bu ilmini anlayamaz. Evet, ta ki akidede temel ilimler okuy okuyup da Arapça bilip de Meşahitlerin dizinin dibinde okuyup da ondan sonra Şeyhülislam'ın kitaplarını okuman müstesna. Evet. El-Mizzi başka bir yerde de şöyle demiştir. 400 yıldan bu yana onun benzeri görülmemiştir. 9. Fethülbari adlı eserin müellifi İbnül Hacer el-Askalani hicri 852 yılında vefat edip onun hakkında şunları söylemektedir. El-Hayret edilecek hususlardan birisi de şudur. Bu adam rafizi, hulülcüler, iddihatçılar gibi bidat ehidine karşı bütün insanlar arasında en ileri de duran bir kimseydi. Bu husustaki eserleri pek çok ve ünlüdür. Onlara dair verdiği fetbaların sınırı yoktur. Yine onun hakkında i̇bn Hacer şöyle demektedir. Şeyhul İslam takıyyuddin'in eğer kanaatlerini kabul edenin de etmeyenin de çokça istifade ettiği ve her yana dağılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi Şemzuddin İbn-i el-Cevziye dışında Hiçbir eseri bulunmasaydı dahi... Bugün dünyada sünni adı altında Şeyhül İslam'a e, düşmanlık edenler ve hatta Şeyhül İslam'ı tekfir edenler dahi şu an birçok eserinden faydalandıklarını kabul ediyorlar. Ve hatta öyle e, şey söyleyenler var ki mesela bir konu var. O konuda İslam'da ondan daha bilgili bir insan yoktur diyorlar. İslam'da ondan daha bilgili bir insan yoktur diyorlar. Mesela Şiilere reddiye. Mesela ilim söyleyenler olur. Şeyhul İslam neden Şeyhul İslam tabirini ismini almıştır? Minhacı-sünne eserini yazdıktan sonra. Bu Minhacı-sünne Şiilerle Sünnilerin saflarını ayıran bir kitap. Minhacı-sünne Şiilere reddiyedir. Ve İslam'da böyle bir kitap da o zamandan bugüne kadar da yazılmamıştır. Tahkikli Ali 8 cilti. Burada Ehl-i Sünnet'in akidesini belirtiyor. Sünni, sünnilerin e, sahabeler hakkındaki akidesini belirtiyor ve Şiilerin bütün şüphelerini reddiye veriyor. Bu kitapla almıştır diyorlar bazıları Şeyhul İslam ismini. Mesela bütün muhalifler Sünni olan, Sünni olup da İbni Teymiye'ye düşman olan hepsi aynı zamanda kime de düşman zaten? Şiiler de düşman, Sünni bir insan. Şi'ye düşman olmayan bir insan Sünni, sünni olamaz zaten. Şiilere buğz etmeyen bir insan zaten bir kere Müslümanlığından şüphe edilir. Şimdi bu insanlar bunun değerini, önemini bil, bilince ne yapıyorlar? Gidiyorlar Şeyhülislam İslam İbni Teymiye'nin bu eserlerine başvuruyorlar. Tekfir ettikleri halde bir kısım sünni Şeyhülislamı tekfir ettikleri halde kütüphanelerin kütüphanelerinin en baş köşelerinde gizlice ne yaparlar? Şeyhülislam'ın İslam'ın kitaplarını örtülü bir şekilde kitaplarına yer verirler. Aynı bugün bazı miskin tekfirci cahillerin e, Elbani'nin sahihalarını, daifalarını gizlice evlerinde tuttukları ondan faydalandıkları gibi. Tavutun sahihine sahih diyorlar. tavutun zayıfına zayıf diyorlar bu tekfirciler. Elbani tavut ta ya. tavutun sahihine sahih diyorlar. Tağut'un zayıfına zayıf diyorlar. Evet. Durum böyleyken Hanbeli mezhebine mensup alimler şöyle dursun. Çağdaşı olan Şafii ve diğer mezheblere mensup en ileri alimler dahi onun akli ve nakli ilimlerde olduğu şeyleri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir. 10- Umnetul Qâri Şerhul Sahihul Buhari adlı eserin müellifi olan Hicri 855 yılında vefat eden Halefi Bedruddin el-Ayni Şeyhül İslam hakkında şunları söylemektedir. O, fasiletli, meharetli, takvalı, tertemiz, vera sahibi Hadis ve tefsir ilimlerinin suvarisi, fıkıh ve hadis usulü ile fıkıh usulü ilimlerinde gerek anlatımı ve gerek yazımı itibariyle ileri derecedeydi. Bidatçilere karşı çekilmiş yalın kılıçtı. Dinin emirlerini uygulayan büyük alim, mağrubu çok çemreden, münkerden çok çağlı koyandı. Son derece gayretli, kahraman, korku ve deşkede düşüren yerlerde atılgan, çok çözük eden, oruç tutan, namaz kılan, ibadet eden bir kimseydi. Kanaatkarlığı, seçmiş, fazlasını istemeyen bir kimseydi. Oldukça güzel ve üstün şekilde sözlerine bağlı kalır, çok güzel ve değerli işleriyle vaktini değerlendirirdi. Bununla birlikte aşağılayıcı dünyalıktan da uzak kalırdı. Meşhur, kabul görmüş ve tenkit edilebilecek bir kusuru bulunmayan son sözü kestirip atan petbaaları vardır. Onu, Onun şan ve şerefini dil uzatan kimseleri karşı savunarak ve bu gibi kimseleri yeren bir uslupla da şunları söylemektedir. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklarken hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla ışık parlatısından rahatsız olan yarasaya benzer. Ona dil uzatanların dengit edebilme özellikleri de ışık saçıcı dikkate değer düşünceleri de yoktur. Onlar önemsiz şahsiyetlerdir. Onu tekbir edenlerin ise alim olarak kimlikleri belirsizdir. Bu genel olarak böyledir. Bu genel olarak böyledir. İlim eli hakkında konuşanları Allah Azze ve Celle dünyada da, ahirette de perişan eder ve biz bunu Allah'a yemin ediyorum ki hayatımızda vakamızda onlarca kez yaşadık. Allah Azze ve Celle bu insanları perişan ettiler. Allah Azze ve Celle bu insanları perişan etti, bunları sildi, bunların artık isimlerini bile kimse anmıyor. Biz bunu kendi hayatımızda bile yaşadık. Her kim alimlere, işte alimler hata eder laf şeklinde bile, anlatabiliyor mu avam isminin, avamların bu şekilde bu insanların ismini ağzına almaları dahi bu ümmetin başına bela yağması için yeterlidir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Eee... Bu ümmetin başına özellikle muhasase ne gelmesi alimlerden uzak olmaktan gelmiştir. Alimlerin kavilerini itibar almamaktan gelmiştir. O yüzden İbn Abbas radıyallahu anh bile ne der mesela sahi bir senetle Allah'ın kitabına baktığımda soru sorulduğunda İbn Abbas Allah'ın kitabına bakardı. Varsa Allah'ın kitabında ondan bahsederdi. Yoksa Resulün sünnetine bakardı. Onda da bulaması Ebu Bekir ile Ömer'in sözü neden? Alimler, hulefa raşi dinler. Ebu Bekir ile Ömer'in sözüne bakardı orada da yoksa kendi rey ile işçad ederdi. Evet. Onu tekbir edenlerin ise Sahih bir, sahi bir senette imam zikretmiştir. Evet. Ona kafir diyenlerin tekbir edenlerin ise alim olarak kimlikleri bilinsizdir, Adları sanları yoktur. En yaygın bilinen hususlardan biri de şey, İmam büyük alim Takı Yuddin i̇bn Teymiye'nin en faziletli üstün şahsiyetlerden eşsiz ve pek kapsamlı belge ve delillerden birisi olduğudur. Onun sahip olduğu edep ve terbiye, ruhları besleyen bir ziyafeti andırırdı. Onun seçkin sözleri, adeta duyguları harekete geçiren, harekete getiren hoş bir içkiyi andırırdı. Çok ileri derecedeki düşünürlerin olgun meyveleri gibiydi. Onun bu alandaki tabiatı, çiğlikten ve çirkinlikten son derece uzaktır. Biz tasavvufçuların şeyhlerine gösterdikleri bazı huluvu inkar edelim diye dinde gerekli olan alimlere sevginin hepsini kaybetmişiz. Farkında değiliz. Onlara gösterilen hürmet, onların kavillerini nasıl alırız, ne zaman reddederiz şeklindeki bütün bu eylemlerimizi hatalı bir şey üzerine bina etmişiz. Akılar. Evet. Biz tasavvufçuların bunlara olan saygılarını, bunlara olan hürmetlerini ...reddedelim diye... ...çünkü onlar huluva gidiyorlar bunlar... ...ne yapmışız biz? Aslı dindeki yerini reddetmişiz farkına varmadan. Bunların hepsi işgal. Alimlerin kitapları olmadan bu dini öğrenemeyiz hakkıyla. Evet. Üzeri örtülü pek çok hususun örtüsünü açan... ...ve böylelikle kapalılıkları gidenen kişiydi. Zındıkların ve inkarcıların... ...dine dil uzatmalarına karşı dinin savunucusuydu... Peygamberlerin Efendisi'nden gelen rivayetleri ilmi tenkidi tabi tutan ve ashab ve tabiinden gelen rivayetleri de tenkit süzgesinden geçiren bir şahsiyetti. Ona yapılan iftiralar, Şeyhul İslam İbn-i çağdaşı, mutasavvuf, kelamcı ve bidatçı düşmanlarından çokça iftiralarda bulunulduğu gibi günümüze kadar da bu durum devam etmiştir. Ancak bu iftiralar... Hala yapılan... bile var. Mesela Sakkaf diye birisi var. Bizim bu kitabımız hakiki değil. Başka Sakkaf ehl-i sünnetin düşmanı diye tanınır. Kendisi Ürdün'de e, bidat ehli birisi. İbn-i Teymiye kafirdir der. Açık ve net. Televizyonlarda da bağırır. Arap televizyonlarında da bağırır. Söyler. Yani o kadar adam samimiyetsizdir ki Allah azze ve celle onu da perişan etmiştir ve bunu herkes yaşadı. Adamın gizli bir şii olduğu sonradan ortaya çıktı. Evet. Allah subhanehu ve teala çıkardı ortaya. Evet. Ancak bu iftiralar arasında en şaşırtıcı olup, hasım bidatçilerin dayanak kabul ettikleri iftira ise Gezgit İbn-i Batuta'nın Rehletü İbn-i Batuta, İbn-i seyahatnamesi diye tanınıp meşhur olmuş Tuhbedül Enzar fi Garai bil Emsar ve Arabi'il Esfar adını taşıyan eserinde Allah'tan layıkıyla muamele görmesini deriz. Söylediği şu sözlerdir. Hicri 726 yılı muazzam Ramazan ayının 9'u, Perşembe günü Şam'ın Dimeşş şehrine vardım, Ibn-i Batuta'nın sözleri. Dimeşk'te Hanbeli fukasının büyüklerinden Şam'ın büyüğü ve çeşitli ilim dalları hakkında söz söyleyen Takuyiddin i̇bn temiye vardı. Ancak aklı pek yerinde değildi. Dimeşk'liler onu çokça tazim eder, o da minbere çıkıp onlara vaazlar verirdi, diye sözlerini sürdürür ve daha sonra şunları söyler. Caminin minberinde insanlara vaaz ederken Cuma gününde huzurunda bulundum. Onlara öğüt veriyordu. Söylediği sözler arasında şu da vardı. Allah dünya semasına benim şu inişim gibi dedi ve... Yani şimdi dediğin... burada müellif diyecek ki muhakkik, işte tarihler birbirine uymuyor. O adamın söylediği tarihte Şeyhul İslam cezaevindeydi. Anladın mı? Bu reddiyenin en zayıf noktasıdır. Hiç bunlara gerek yok aslen. Yani aslen gerek yok derken kastım şu. Yani bu olmasa da zaten Şeyhul İslam'ın bundan beri olduğu açık. Şeyhul İslam i̇bn Teymi'ye gece gündüz varıyor kitaplarında. Cahil, miskin, mutassıp olan bir insan ancak bunu reddeder kitaplarında bağırıyor. Allah subhanahu wa isim ve sıfatlarında teşbih küfürdür. Bu kadar açık ve net. Tabii Benim indiğim gibi in, iner demesi mümkün değil zaten. Teşbih. Sen dersin, birileri der ki onun mezhebinin lazımı olarak teşbihe gitmiş olur. Birisi bir çıksın bunu desin bu çok önemli değil. Bu zaten batıldır ama yani işte İbni Teymiye böyle böyle derdi. İşte cuma günü minberdeninde Allah benim indiğim gibi iner. Bunların hepsi batıldır yani. O tarihte cezaevindedir Demeydi. Hiç gerek yok zaten. Zaten kitaplarında gece gündüz reddetmiş bunları. Kitapları bunlarla dolu zaten. Evet. İbnü Zehra diye bilinen Maliki mezhebine mensup bir fakir ona karşı çıktı ve onun söylediği bu sözü reddetti. Fakat herkes bu fakire karşı çıktı. Elleriyle, ayakkabılarıyla ona alabildiğine vurdular ve nihayet sarığı da düştü. Ve daha başka yalan ve iftiraları bunların ardından sıralamaya devam etmektedir. Bakınız. er -Rihle. Adlı eser İbn eseri, Tahkik, Doktor Ali El muntasır El Kasihani Müessesetül Risale baskısı. Bunlar İbn Batuta'nın sözleri iftirası. Bundan dolayı şey Ahmet İbn İbrahim İbn İsa El Kasiide Tül yazdığı şerhinde şu sözleri söylemektedir. Şerhül Kasiide Tül evet. Böyle bir yalandan Allah sığınırız. Bu yalanı söyleyen Allah'tan korkmaz. Bu iftirada bundan tanmaz mı? Nitekim hadis-i şerifte eğer utanmazsan dilediğini yap diye buyurulmuştur. Sahih-i Buhari, edep babu mimma atraka'n-nas min kelam-ı nubuveti'l-uleyâ izâ lem tasna'if fe'sta'mâ şi'te. Delo adetmiştir. Fe'sta'mâ şi'te. Evet. Buhari Fetul Bari hadisin baş tarafı da şöyledir. Nübüvvet kelamından insanlara erişenlerden birisi de şudur. Utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Bu yalan o kadar açıktır ki bunu uzun boyu reddetmeye gerek yoktur. Bu iftiracı ve yalancıya karşı Allah yeter. Çünkü bu şahıs Dumaşka Hicri 726 yılında Ramazan'ın 9'unda geldiğini söylerken Şeyhül İslam İbn Teymiyye ise o sırada El Kala'da hapis bulun hapiste bulunmaktaydı. Nitekim onun öğrencisi Hafız Muhammed bin Ahmed bin Abdülhadi Tabakatul Hanabil adlı eserinde ve Hafız Hafız Ebu Ferac Abdurrahman bin Ahmed bin İbn-i belirttikleri gibi güvenilir alimler bunu böylece zikretmişlerdir. Hafız İbn-i suzu sözü geçen tabakatında İbn-i Teymiye'nin biyografisini yazarken şunları söylemektedir. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye hicri 726 yılı Şaban ayından zirka 28. gününe kadar El-Kala'da hapiste kaldı. Bakınız. El-Zeyh ala tabakatil hanabiler. i̇bn Ruhadi, Hadi, İbn-i ayrıca onun oraya Şaban'ın altısına girdiğini de söyler. Bakınız İbnü Hadi el-Kudut Durriye. Şimdi bu ihtirayı bir bakalım. Bu şahıs onun huzurunda, onun huzurunda bulunduğunu ve bu sırada onun minberde insanlara vaazını sıhhatte bulunduğunu söylemektedir. Bunun gerçek ilgisini bir bilseydik. Acaba caminin minberi Dımaşk Kalesi'nin içine mi intikal etti? Halbuki İbnü Teymiyye belirtilen tarihte sözü edilen kaleye girdiğinde ancak naşı üzerinde dışarıya çıkmıştı. Hafız İbn-i Din, i̇bn Kefir tarihinde bunu böyle kaydetmektedir. Böylelikle bu hususta yapılacak açıklamalar nihai maksadına ulaşmış bulunuyor. i̇bn Kesir'in bu nakli El-Bidaye eserinde İbn-i El-Bilzali'den naklen göre İbn-i 16'sı pazartesi günü ikimden sonra girmiştir. Durum ne olursa olsun bu mavrilli yalancının Şam'a girişinden önce onun hapse girdiği muhakkaktır. O ise Ramazan'ın dokunduğunda aşama girmiştir. El-Birzali ile i̇bn Kesir'in ondan nakleden zikrettiğine göre İbn-i hala hapishanesine girişi ile İbn-i dumaşka girişi arasında 23 günlük, İbn-i Abdülhadi'nin zikrettiğine göre ise ikisinin girişi arasında 33 günlük fark vardır. Evet. İbn-i çokça yalan söylediğinden delillerinden biri de, çokça yalancı olduğunun delillerinden biri de Seyahat Namesi'nde naklettiği acayip hikayelerdir. O kadar ki İbn Haldun bu seyahatnameden bir miktar nakide bulunduktan sonra şunları söylemektedir: Onun anlattığı şeylerin çoğu Hint ülkesinin hükümdarları ile ilgili olup dinleyenlerin çoğunlukla garip karşılaşacağı hallerle ilgilidir. Nihayet o bu kabilden hikayeler anlattı. Bu sefer insanlar kendi aralarında onun yalancı olduğunu söylemeye başladılar. O günlerde Sultan Faris bin Vardarın Vardar veziriyle karşılaştım. Bu hususta onunla konuştum ve ben bu adamın insanlar tarafından yaygın bir şekilde yanlış olması dolayısıyla vermiş olduğu haberleri kabul et etmediğini gördüm. İbn Haldun Mukaddime. Tahkik Ali Abdur Vahid Vafî. İbn Haldun rivayet ettiği haberlerin çokça garip oluşları sebebiyle İbn Battuta'nın doğruluğuna şüphe etmektedir. İbn Temiyeye dair naklettiği rivayetten daha garibi de yoktur. Diğer taraftan İbn Battuta'nın Hindistan'ı ziyarette esnasında naklettiği garip olaylardan biri de şu anlattıklarıdır. İbn-i da diyor ki, nihayet beş ay Dağı'na vardık. Orada Salih Şeyh Ata Evliya'nın e, zaviyesi de vardı. Ata Türkçe'de baba demektir. Evliya da Arapça bir kelimedir. Anlamı Evliyaların babası demek olur. Aynı şekilde ona Sisat Sane'de de denir. Sisat Sale'de de denir. Farsça'da Sisat 300. Sane'de yıl anlamındadır. Onların belirttiklerine göre o 350 yıl yaşamış, yaşındaymış. Onlar bu kişi hakkında güzel ilaçlara sahiptirler. Daha sonra şunları söyleyince kadar sözlerini sürdürür. Yanına girdik, ona selam verdim, boynuma sarıldı. Cismi nemliydi. Ondan daha yumuşak bir cisim görmedim. Onu gören kişi ise 50 yaşında olduğunu zanneder. Bana naklettiğine göre her 100 yaşta saçları ve dişleri yeniden çıkar. Er-Rehve'de, Ibn Bututa bunu zikrediyor. Bu zeyahatname'de ne kadar uydurma, yalan ve iftira bulunduğunu ancak Allah bilir. Yüce Allah i̇bn Temiye Teymiye'ye geniş, geniş geniş rahmetini ihsan etsin. tuzakları ise mutlaka boşa çıkar. Amin. Mihneti ve vafatı ve i̇bn Temiye'nin hasımları onun birçok mihnete düşmesine sebep olmuşlardır. O hasımlar fetvalarına ve görüşlerine muhalefet etmesi, kendilerine çok ağır gelen fukaha, mutasavvuf ve kelamcılardandır. Defalarca hapse atıldı. Bunlardan biri de Hicri 705 yılı Ramazan ayının 26'sı Cuma gününde olmuştur. Bayram birisi El-Cub'da başka bir yere nakledildi ve tam bir yıl boyunca orada hapis kaldı. Daha sonra 23 Raghu-i Hicri 707 yılında hapisten çıktı. Arkasından bir başka sefer Sufilerden birinin davası dolayısıyla bir daha hapse ve Ramazan bayramı günü Hicri 709 yılında çıktı. 726 Hicri yılında bir defa daha sıkıntıya uğradı. Fetva vermesi yasaklandı ve 10 Şaban Cuma günü tutuklandı. İki yıl birkaç ay hapiste kaldı. 20 yıl kayda değil, 28 yılında pazartesi gecesi vefat etti. Cenazesine gelenlerin haddi hesabı yoktu. İmam Ahmet'in şu sözlerine canlı bir örnekti. İmam Ahmet diyor ki, bidat ehline deyiniz ki, bizim ve sizin aranızda fark, cenazelerde bulunanlar olsun. İşte böyle bir davet, cihat, ders verme, fetva, tevhif, tartışma... Selebin metodunu savunmakla doktulu bir hayattan sonra vefat etti. Ne evlendi, ne cariye edindi, ne de geriye malmuk bıraktı. Yüce Allah ona bol bol rahmetini ihsan etsin. Hı. Cennetin geniş yerleri makamı olsun. Bize İslam'a ve Müslümanlara yaptığı hizmetlerin karşılığında Allah onu öyle hayırlı şekilde mükemmetlandırsın. Hı. Biyografisinin bulunabileceği yerler. Burada zikret ettiklerimiz zırk yerler, biyografisinin bulunduğu en önemli yerlerdir. Allah Bunlar, Azze ve Celle hepinizi komşu yapsın cennette inşallah. Amin. Bunlar Şeyhul İslam'ın Şeyhül İslam'ın biyografisini inceleme işini ilim taleblerine teşvik olsun. Ve bu hususta onlara kolaylık olsun diye kaydettim. A. Genel kaynaklar. 1. İbn-i Kesir Elbidaye ve Nihaye 2. İbn-i Hacer Edduranul Kamine 3. Eşşevkani El-Bedru-Tali. 4-Ez-Zehebi. Tezkiratul Hukbaz. 5-İbn-i Receb. El-Zeylu ala tabakatil hanabile. 6-Tabakatul Mufessirin. 7-Suyuti. Tabakatul Hukbaz. 8-El-Kutubi. Yani bu kitaplarda Şeyhul İslam İbn-i hayatına dair malumatlar bulabilirsiniz demek istiyor. 8-El-Kutubi. Fevatul Vefayat. 9-El-Sahabi. el i̇l bit Liman demedi tarih tahkik Rovental zimet tarih Evet. Zimet tarih tahkik Rovental kontrol Salih El evet. Ali Salih evet. El Ali Ali o, Evet. Sıddık Hasan Han Etacur evet. Mukellen evet. Ve özel kitaplar. Eskiden de günümüzde de özel kitaplar yani ona has yazılmış. <gülüyor> evet. Eskiden de günümüzde de onun için pek çok sayıda özel biyografi <gülüyor> yazılmıştır. Bu biyografilerin en önemli şunlardır. <gülüyor> 1. İbn Nasuruddin el-Dimashki, El-Reddü'l-Vâfir. 2. İbn Abdülhadi, El-Ukûdud-Durriye fî menâkıbi 3. Merî el-Keramî, El-Kevâkıbüd-Durriye -el el fî menâkıbi fî menâkıbi 4. Merî el-Keramî, eşhâdetuz el fî senâil e immete ibn-u Teymiyye 5- El-İstanbûlî ibn-u batalul islahi din 6- Selîm el-İhlâli ibn-u el-müftara galeyh 7- Muhammed Ebu Zehra ibn-u Teymiyye hayatuhu ve asruhu 8- Ebu'l-Hasân el-Nedvî Rical-ül-Fikr adlı dizinin ibn-u biyografisine ait bölümü 9. <Sessizlik> Abdurrahman Abdul Lemahatun min hayat-ı İbn Teymiyye. O el -pefzan. min alamin, min alamin müceddidin. Şeyhül İslam İbn Temiye. 11. Eş-Şeybani, evrakun, mecmuatun min hayati, şeyhul Şeyhül İslam İbn Teymiyye. <Sessizlik> <Sessizlik> Profesör Halil Herras'ın kısaca biyografisi. Bu biyografik bilgileri bize Çağdaşlarından olan muhterem hocalarımız Abdurrazak Afifi ile Abdülfettah selame lütfetmişlerdir. Büyük alim, sebebi muhalif... Şimdi muhabbet, sen ka kaçı okudun en son akı? 11. 11'de ne diyor? Şeybani evrakun mecmuatun min hayati şeyhul İslam ibni teymiye. Bir de şey var. El camili siret Şeyhül İslam ibni teymiye. Bu da en son çıkan kitap. Allah âlemin en son çıkan kitap bu Şeyhülislam İbn Teymiyye hakkında. Bu kitap bu şu ana kadar sayılan bütün kitap yani sayılan kitapların hiçbirine ihtiyaç bırakmıyor Şeyhülislam İbn Teymiyye hakkında. 809 sayfalık bir kitap olsa gerek. Yani bu kitap Şeyhülislam İbn Teymiyye hakkında yazılmış en önemli kitaplardan bir tanesi. Arapça. Ee, başka hiç e, bir tanesine ihtiyaç bırakmıyor bu kitap. Bu kitap e, e, toplayan, derleyen El-Imran diye bir, birisidir. Bu adam meşhur. Şeyhülislam'ın eserleriyle ilgilenen bir insan. Yani maşallah acayip bir adam yani bu konuda. Yazdığı siyer, en güzel siyer diyebiliriz. Bir insan onu baştan sona okusa başka bir şeye ihtiyaç yok. Evet. Büyük alim, Selebi Muhakkik Muhammed Halil Herraz. Mısır Arap Cumhuriyeti El-Gharbiye eyaletinden 1916 yılında Tantada doğdu. 40'lı yıllarda Ezher Üniversitesi Usul ilmi fakültesinden mezun oldu. Tevhid ve mantık dalında doktor unvanını evet. aldı. Evet, Halherras bu sefer aḫi şey, ee, bu Şeyhül İslam İbni teymiyenin vasitesini şerh eden adam. Bu elinizdeki şer Halherras'ındır. Kitabın i̇şte aslı, aslı İbni Teymiye'nin. i̇bn mi? Teymiyye bunu şerh ediyor. Sonra Sakka hafta bunu tahkik ediyor. Geçen hafta biz bundan bahsettik. Evet. Şimdi bu Halleraz kimdir? Ondan bahsediyor. Evet. Hızlı okuyalım. Ezer Üniversitesi Usul Fakültesi'nde profesör olarak çalıştı. Suudi Arabistan Krallığı'nda misafir hoca olarak görev yaptı. Riyad'taki İslami Muhammed Bin Suud Üniversitesi'nde ders verdi. Daha sonra misafir olarak geldiğinde Mekke-i Mükerreme'de şimdiki Umul Kura Üniversitesi olan Eskişehir Fakültesi'nde lisans üstü kısmının akide bölümünü başkanlığını yaptı. Mısır'a geri döndü ve Ensar-ı Sünnetin Nebaviye Cemaati'nin genel başkan vekilliğine getirildi. Sonra da Kayseri'deki bu cemiyetin genel başkanı oldu. Vefatından iki yıl önce yani 1970 yılında Doktor Abdul Fettah Selame ile birlikte Selame ile birlikte El Garbiye eyaletinde Cemaat-ı Dava ı İslamiyye'nin kuruluşuna katıldı ve bu cemaatin ilk başkanı oldu. 60 yaşlarındayken 1975 yılında vefat etti. Selep akidesine mensuptu. Hakta son derece metanetli olup delil ve açıklamaları güçlüydü. Hayatını öğretim, teelif, sünneti ve ehli sünnet ve cemaat akidesini yaymakla geçirdi. Pek çok tehlibi vardır. Bazıları şunlardır: 1. İbn Kudame'nin El-Muğni'ye Evet, İbn Kudame'nin Muğnisine tahkiki, ondan sonra İbn Kuzeyme'nin Tevhid'ine tahkiki, İbn Ebû Bedr Kasım'ın Selam'ın kitabına tahkiki ki bu kitabın ismi Enval, sonra El-Hasaisül Kubrali Suyuti. Suyut'in hasais Kubra'sına tahkiki, Siret-i Nebeviye İbni Hişam'ın Siret-i tahkiki, El-Kasidet-i var İbni ona tahkiki, ondan sonra İbni Teymiye'nin bazı kitaplarına vesaire tahkiki mevcut. Evet. Şarihin Mukaddimesi, evet. bu kitabı şerh eden Halil Herras'ın Mukaddimesi, bir sayfalık mukaddimi, onu da okuyalım dersi bitirelim. Evet. Şerh edenin ön sözü. Hamd, alemlerin Rabbi, Hızlı. Rahman, Rahim, din gününün maliki Allah'a Selam ve Selam, onun Resullerin en şereflisi, onun Resullerinin en şereflisi Peygamberimiz, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına kıyamet gününe kadar da güzel bir şekilde onlara tabi olacakları olsun. Şeyhul İslamın ibn Allah ona rahmet etsin. ait el-akidatul vasıye, ehli sünnet vel cemaat akidesine dair yazmış en kapsamlı, yazılmış en kapsamlı eserlerdendir. Bununla birlikte lafızları oldukça kısa, ibareleri oldukça dikkatli seçmiştir. Ancak birçok yerde, kapalıkları gidererek ve gizli, Kapalıkları giderecek ve gizli cevherlerin üzerindeki perdeleri kaldıracak bir açıklamaya ihtiyacı vardır. Yapılacak bu açıklamanın en, pek çok nakilde usandırıcı olmaması, uzun olmaması gerekir. Böylelikle, böylelikle yetişkinlerin idrakine uygun düşsün ve onlara kolaylıkla tam aslında bu düşsün. şer, bu bu mukaddime üzerinde böyle birkaç cümle söylememiz gerekebilir. O yüzden önümüzdeki ders tekrar bu mukaddimeden alalım. Sonra zaten konuya direkt giriş yapacağız. Allahu alemu, alem, Muhammedin, wa